Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı, Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Ben, onun varisleri olan sizleri tahattür ettikçe o acı gidiyor bir inşirah geliyor. Medar hayrettir ki ben şimdi onun manevi belki maddi hayatıyla alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir iştiah zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan İsparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muarefe muhabere ile sohbet ediyoruz aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattun ettiği alemi berzah, nazarımda Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece mesmuata göre buradan birisi oraya gönderilmiş. On defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir alır. O büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmet Zühtü ve Hafız Mehmet, hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve nuriyeye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar. Belki de yardım ediyorlar. evliya Azime'nin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından, ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini, silsilemde aktapların isimleri yanında yâd edip, hediyelerimi bağışlıyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet, öyle bir hasenedir ki, bin eyi affettirir. Haşirde adalet-i hasenelerin seyyiyelere racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa bir seyyiye ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilikle zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşallah birbirinize sürürda ve tesellide yardım edip, sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, Birkaç gündür sizin ile konuşmadığımın sebebi, şimdiye kadar emsalini görmediğim şiddetli ve zehirli bir hastalıktır. Ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar Nur ve Gül dairesindeki sâbatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakarlar ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple ecelimi karşılayacağım. Ehli dünya ben onlarla mübareze ediyorum diye asılsız tebehüm ederek beni hapse attılar. Fakat kaderi ilahi ben onlarla konuşmadığım ve ıslahı hallerine çalışmadığımdan beni hapse attı ve hapiste yalnız birkaç arkadaşımla kalsam Ankara makamatına karşı alem-i İslam'ı alakadar edecek bir aleni muhakeme isteyeceğim ve dava edeceğim. Ve meyver risalesini ve müdafaat parçalarını yeni harfle müteaddit nüshalar çıkarıp mühim makamata göndereceğiz inşallah. Aziz sıttık kardeşlerim, bu nevi hadisler müteşabih kısmındandırlar. Hem cüz'i ve hususi değiller, umum yerlere bakmıyorlar. Bu rakam ise ümmetinin başına gelen dini fitnelerden yalnız bir tek zamanı ve hicaz ve irakı misal olarak gösterir. Zaten Abbasilerin zamanında, o tarihte Mutezile, Rafizi, Cebri ve perde altında zındıklar, mülhitler, İslamiyeti zedeleyen çok firakı dâle meydana gelmiştiler. Şeriat ve itikat noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olması hengamında Buhari, Müslim, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed İbn Hanbel ve İmam-ı Gazali ve Gavs-ı Azam ve Cüneyd-i Bağdadi gibi pek çok eâzım İslamiye imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlup ettiler. O tarihten 300 sene sonraya kadar o galibe devam ile beraber perde altında yine o eri dalâlet fırkaları siyaset yoluyla Hülagü Cengiz fitnesini İslam'ların başına getirdiler. Bu fitneden hem hadis hem Hazreti Ali radıyallahu an salih bir surette aynı tarihiyle işaret ediyorlar. Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan hem müteaddit hadisler hem çok işarat-ı Kur'aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar. Buna kıyasen ümmetin geçireceği safahatı külli bir surette bir hadis beyan ettiği vakit bazen o küllinin bir tek hadisesini misal olarak tarihi gösterir. Böyle müteşabih ve manası tamam anlaşılmayan hadislerin Risale-i Nur eczaları kat'i bir surette tevillerini beyan etmiş. 24. sözde ve 5. şuada bu hakikati düsturlarla beyan etmiş. Aziz Sıddık kardeşlerim, birbirinizi enaniyetle veya sadakatsızlıkla ittiham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefsi emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefsi emmareden şikayet ettiklerini gördüm. Hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki, Ahir ömre kadar mücahide nefsiyenin sevaplar devamı için nefsi emmare'nin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahide devam eder. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsanı ilahiyi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medar-ı kemalat zannedilen keşf-ü keramat ve ezvaku envar o manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati başka velilerin bir gün Belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması bu hakikatı ispat ediyor. İşte kardeşlerim, dikkat ediniz, sizin nefsi emmareniz kıyasi bir nefs ciyetinde suizan ve gurur noktasında sizi aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Bismillahi Subhanee. Risale-i Nur'un gençlik rehberinde ve meyve risalesindeki beş meselesinin, haylaz gençlerde dokuz tokadı, Risale-i Nur'un bir latif kerameti olduğunu o gençler dahi tasdik ediyorlar. Birincisi, bana hizmet eden feyzi. Ona bidayette dedim, sen meyvenin bir dersinde bulundun, haylazlık yapma. O yaptı, birden tokat yedi, bir hafta eli bağlı kaldı. Evet, doğrudur feyzi. İkincisi bana hizmet eden ve meyveyi yazan Ali Rıza bir gün yazdığını ona ders verecektim. O haylazlığından yemek pişirmek bahanesiyle gelmedi, birden tokat yedi. O vakit onun tenceresi sağlam iken dibi yemeği ile beraber tamamen düştü. Evet doğrudur Ali Rıza. Üçüncüsü Ziya meyvenin gençliğe ve namaza dair meselelerini kendine yazdı, namaza başladı. Fakat haylazlık yaptı, namazı ve yazıyı bıraktı, birden o vakitte tokat yedi, hilaf adet ve sebepsiz, başı üstündeki sepeti ve elbiseleri yandı, o kadar kalabalık içinde yanıncaya kadar kimse farkında olmaması, kastî bir şefkat tokadı olduğunu gösterdi. Evet, doğrudur Ziya. Dördüncüsü, Mahmud. Ona meyveden gençlik ve namaz meselelerini okudum ve dedim, kumar oynama. ''Namaz kıl.'' Kabul etti, fakat haylazlık galebe etti, namaz kılmadı ve kumar oynadı. Birden hiddet tokadını yedi. Üç-dört defada daima malup olup, fakir haliyle beraber kırk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, daha aklı başına gelmedi. Evet, doğrudur Mahmud. Beşincisi, on dört yaşında Süleyman namında bir çocuk, ziyade haylazlık yapıp, başkalarının da iştihalarını açıyordu. Ona dedim, usludur, namazını kıl. Senden büyük haylazların içinde bu halin, sana tehlike getirir. O, namaza başladı, fakat yine namazı terk ve haylazlığa girdi. Birden tokat yedi, uyuz illetine müptela oldu. Yirmi gündür yatağında yatma mecbur oldu. Evet, doğrudur Süleyman. Altıncısı, bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı, fakat bir akşam, Kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi. Evrat ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım gördüm ki hilaf adet Ömerdir. Ben de hilaf adet bir tokat vurdum. Birden Sabahleyin hilaf adet olarak Ömer başka hapse gönderildi. Yedincisi Hamza amında 16 yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, başkalarının da istiaalarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim. Böyle yapma tokat diyeceksin. Birden ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti. Evet, doğrudur Hamza. Bu gibi tokatlar var fakat kağıt bitti, mana da bitti. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir marif vekili perdeyi yüzünden kaldırdı ve küfrü mutlakı başka bir kisfede gösterdi. Bizim son gönderdiğimiz müdafatı daha almadan başka saikle o beyannameyi yazmış. Gerçi ben o daireye göndermeyi düşünmüyordum, fakat kardeşlerimizin tensibiyle onlara da göndermek hem münasip hem lazım olduğunu bu hal gösterdi. Çünkü her halde bu derece ilhatta taasup taşıyan bir vekil, Ankara'ya gönderilen evrak ve mahrem risalelere karşı lakayit kalmazdı. Birden doğrudan doğruya cerhedilmez müdafaatlar başına vuruldu, çok iyi oldu. İnşallah o dairede dahi Risale-i Nur lehinde kuvvetli bir cereyan uyandıracak. Kardeşlerim, madem bir kısmın mahiyetleri bu tarzdır, onlara o kısma teslim olmak manevi bir intihardır. İslamiyetten pişman olmaktır, belki dinden insilah etmektir. Çünkü o derece ilhatta taassup izhar etmiş ki bizim gibilerden yalnız teslimiyetle ve tasannu ile razı olmuyorlar. Kalbini ve vicdanını bırak yalnız dünyaya çalış derler. İşte bu vaziyete karşı inayet-i Rabbaniyeye dayanıp, metanet ve sabır ve tevekkül ederek, dört sandık Risale-i Nur eczaları, o merkeze yetişip, kuvvetli hakikatleriyle galebe çalmasına dua etmekten başka çare yoktur. Biz birbirimizden çekinmekle ve gücenmekle ve Risale-i Nur'dan çekilmekle ve onlara teslim ve hatta iltihak etmekle fayda vermediği, şimdiye kadar tecrübe edildi. Hem hiç merak etmeyiniz, o vekilin o farfarası ve telaşı, zafına ve tam korkusuna delalet eder, tecavüze değil, belki tedafiye mecburiyetini bildiriyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, Homalı kardeşlerimizden Ali namında bir şakirt, Hafız Ali'nin vefatı günlerinde vefat ettiğini, Sami Bey bana söylediği gibi, Homalı kahramanlardan Mehmet Ali dahi bana yazdı. Ben de o Ali'yi, o büyük şehit Ali'ye çok dualarda arkadaş yaptım. Bu yakında bizimle alakadar bir hanım, üç kardeşimizin öldüğünü görmüştü. Tabiri bu iki Ali ve Risale-i Nur'a hapiste tabi olmak isteyen Asılan Mustafa, umumumuzun bedeline ahirete gittiler ve selametimizin hesabına feda oldular demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim. Yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi ne okumak, ve ne sormak merakım olmadığı halde, pek çok teessüf ile, yalnız bir kısım zayıf kardeşlerimizin hatırları için, bugün bir gazetenin bir bahsini gördüm. Bundan bildim ki, perde altında ve üstünde ehemmiyetli cereyanlar rol oynuyorlar. Meydanda biz göründüğümüzden, bizler o cereyanlarla alakadar tevehhüm ediliyoruz. İnşallah Risale-i Nur'un dört sandık kuvvetli cerhedilmez risaleleri, ve pek kat'i müdafaa defterleri, bizim hakkımızda hem iman ve Kur'an, İslam hakkında bir hayırlı netice verecekler. Biz onların dünyalarına karışmadık ve karışacağımızı hiçbir cihetle daha tespit edemediler. Mecburiyetle bütün Risale-i Nur'u Ankara tahkik için istedi. Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde inayet-i Rabbaniye'nin tecellisini inkar edilmeyecek derecede gördük, her birimiz cüz'i ve külli bunu hissetmişiz ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı tahşidatı oluyor ve madem elimizden kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor, elbette bize en elzem iş telaş etmemek ve meyus olmamak ve birbirinin kuvve-i takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp, ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı, hususan bu zamanda, bu şerait altında kıymeti yoktur, başa ne gelse gelsin, hoş görmeli. Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! İki üç kardeşlerimiz, şöyle güzel bir teselli kendilerine bulmuşlar, diyorlar ki, bu hapiste bir kısım yeni kardeşlerimiz bir iki saat gayrimeşru bir hareket yüzünden bir iki belki on sene bu musibet içinde sabır ve tahammül ediyorlar. Hatta bir kısmı şükrederek başka günahlardan kurtulduk dedikleri halde biz Risale-i Nur vasıtasıyla en meşru bir hareket ve hizmet-i imaniye yüzünden altı yedi ay hayırlı bir sıkıntıdan neden çekva ediyoruz diyorlar. Ben de bin Allah onlara derim. Evet, beş on sene hem imanını, hem başkaların imanlarını kurtarmak niyetiyle, zevkli, tatlı, hayırlı, kudsî bir hizmet ve yüksek bir ubudiyet fikriye yüzünden, beş on ay zahmet çekmek, medar-ı şükür ve ihtihardır. Bir hadiste ferman etmiş ki, bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır. İşte burada, mahkemede ve Ankara'da, sizlerin yazılarınız ve hizmetleriniz vasıtasıyla ne kadar insanlar imanlarını dehşetli şüphelerden kurtardığını ve kurtaracağını düşününüz, sabır içinde kemal Rıza ile şükrediniz. Eğer Ankara'da hakim olan Halk Partisi oraya giden Risale-i Nur'un kuvvetli kitaplarına karşı inat etse ve musalaha niyetiyle himayesine çalışmazsa, bizim en rahat yerimiz hapistir ve mülhitler zındıka zındıkayla birleştirdiğine alamettir ve hükümet onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risale-i Nur çekilir, tevakkuf eder, maddi ve manevi musibetler hücuma başlarlar. Bismihi Sübhaneh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya me'şaral cinni vel insi, elem ye'tikum rusulüm minkum. Ayet-i celileleri mucibince cinlerden de peygamber geldiği bildiriliyorsa da, bu husustaki müşkilin halli için vaki suale, üstadımızın verdiği cevaptır. Aziz kardeşim, hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli vazifesi, beşeri dalaletten ve küfrü mutlaktan kurtarmak olmasından, bu çeşit meselelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selef-i Salihin dahi çok bahsetmemişler. Çünkü öyle gaybi ve görünmeyen işlerde, Suyu istimal düşer. Hem şarlatanlar hotfuruçluklarına bir vesile yapabilirler. Nasıl ki şimdi ispirtizmacılar, cinler ile muhabere namıyla şarlatanlık yapıyorlar, dinin zararına alet ederler diye çok cemedar bahsedilmez. Hem Hatemül Enbiya'dan sonra cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu zamanda bir taunu beşeri olan maddiyuluk fikrini iptal etmek için cinni ve ruhanilerin vücutlarını kat'î hüccetler ile ispat etmeye çalışmış. Bu meseleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sûre-i Rahman'ı tefsir edip, bu meseleyi de halleder. Bismihi Subhan'e, Aziz sıttık kardeşlerim, لِكُلِّ musibetin اِلنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Hakikaten Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Mehmet Züht'ün vefatları değil yalnız bize ve Isparta'ya, belki bu memlekete ve Âlem-i İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat şimdiye kadar bir cilve-i inayet olarak Risale-i Nur'un bir şakirdi zayi olduğu zaman, der akab iki üç tane o sistemde meydana çıktığından kuvvetle ümit varız ki, başka şekilde o kahramanların vazifelerini görecek, Ümit ettiğimizden ciddi şakirtler çıkarlar görürler. Zaten o üç mübarek merhum zatlar az bir zamanda yüz senelik vazifi imaniyeyi gördüler. Cenabı Erhamur Rahim'in onların yazdıkları ve neşrettikleri ve okudukları huruful nuriye adedince onlara rahmetler eylesin. Amin. Benim tarafımdan o Hafız Mehmet'in akrabasını ve mübarek köyünü taziye ediniz. Ben de onu Hafız Ali ve Mehmet Zühtü'ye arkadaş edip Üstadlarımın aktab kısmının isimleri içinde, o üçünün isimlerini dahil edip, Hafız Akif'i dahi Asım ve Lütfi'ye arkadaş ettim. Bismihi Sübhane, Aziz Sıddık kardeşlerim, El-Hayru Fîmaktârahullah sırrıyla, bu meselemizin tehiri hayırdır. Çünkü bütün mekteplerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş, dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise, Alemi İslam'a ve istikbale pek eliyim ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alakadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine katî hüccetlerle gösteren ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi, kemal merak ve dikkatle okunması öyle bir hadisedir ki bizler gibi binler adam hapse girse, hatta idam olsalar. Dini İslam cihetiyle yine ucuzdur. Hiç olmazsa küfrü mutlaktan ve irtidattan en mütemerritleri bir derece kurtarır, meşkuk bir küfre çıkarır, mağrurane ve etkerane tecavüzlerini tadil eder. Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata, başımız dahi feda olsun ile Bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçilmez. İçinizde vazgeçecek yok ümit ediyorum. Madem şimdiye kadar sabrettiniz, daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi diye tahammül ve sabrediniz. Herhalde meyvedeki kat'i hüccetler ile kabili inkar olmayan idamı ebedi ve nihayetsiz hapsi münferit mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a karşı anudane hareket edilmeyecek belki musalaha veya mütareke çaresi aranılacak es sabru miftahul ferac ve surur Bismihi subhane aziz Sıddık kardeşlerim ev men kana meytan fa ve ce'alna lehu nuran yamshi bihi fi'n nas ayeti hem risale-i nur'a hem meyten kelimesiyle üç kuvvetli emare ve münasebetler ile risale-i nur'un bu biçare şakirdine işareti Birinci şuada izah edilmiş. Şimdi bu hadisede o emarelerden birisi tam hükmediyor. Çünkü bize zulmedenler ellerinde hayat ve medeniyeti ve lezzeti tutup bizi o tarzı hayata ehemmiyet vermemekle ittiham edip mes'ul ederler. Hatta idam ve ağır ceza ile hapse sokmak isterler. Fakat kanunca sebep bulamıyorlar, biz dahi elimizde hayat-ı bakiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevti ve ölümü tutup, onların başlarına vurup intibaha getirmek ve onların hakiki mesuliyet ve mahkumiyetten ve idamı ebedi ve daimi hapsi münferitten kurtulmalarına bütün kuvvetimizle çalışıyoruz. Hatta Ankara'ya giden şiddetli risaleler sebebiyle en ağır ceza nefsime verilse, fakat ceza o risaleler ile ölümün idamından kurtulsalar, hem kalbim hem nefsim razı olurlar. Demek biz onların iki cihanda yaşamalarını istiyoruz, arıyoruz. Onlar bizim ölmemizi istiyorlar, bahaneler arıyorlar. Fakat güneş gibi zahir ve göz ile görünür gündüz gibi bir hakikatı mevtiye ve her gün insanlarda otuz bin cenaze, ehli dalalet hakkında otuz bin idamı ebedi, 30 bin hapsi münferit fermanlarını ilam namelerini gösterdiklerinden biz onlara karşı mağlup değiliz. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnne hizbullahi humul galibun ayeti 12 seneden beri en acınacak mağlubiyetimiz zamanında dahi cifir ve ebced hesabı ile galibiyetimize aynı tarihiyle müjde ediyor. Madem hakikat budur biz şimdiden sonra hem mahkemeye hem halka diyeceğiz ki bu gözümüz önünde ve bizi bekleyen ölümün idamı ebedisinden ve karşımızda kapısını açan ve bizi cebrikat-i ile çağıran kabrin daimi karanlık hapsi münferidinden kurtulmaya çalışıyoruz. Hem sizin de o dehşetli ve çaresiz musibetten kurtulmanıza yardım ediyoruz. Sizin nazarınızda en büyük bir meseleyi dünyeviye ve siyasiye, bizim nazarımızda ve hakikat cihetinde kıymeti pek azdır ve bilfiil fiil vazifedar olmayanlara malayani ve ehemmiyetsizdir ve kıymeti yoktur. Fakat bizim iştigal ettiğimiz vazife-i zaruriye-i insaniye ise, herkese her zaman ciddi alakası var. Bu vazifemizi beğenmeyenler ve kaldıranlar, ölümü kaldırmalı ve kabri kapamalı ikinci ve üçüncü noktalar şimdilik geri kaldı.